Merhaba değerli dinleyenler. Bir İslam Bilginleri ve İcatları programında yine sizlerle birlikteyiz. ''Efendim, programa bir soruyla başlamak istiyoruz. Siz hiç Güneş'in sesini duydunuz mu?'' ''Bu soruya evet diyenler varsa onlara bu sesin neye benzediğini sorunuz. Belki bu ses bir kuş sesine benziyordur.'' 1962 yılında bir grup araştırmacı, Güneş'in yaklaşık 5 dakikalık aralıklarla öne ve arkaya doğru titrediğini keşfetti. Araştırmaların derinleşmesiyle Güneş'in bazı kısımlarının bize yaklaşırken bazı kısımlarının da bizden uzaklaştığı tespit edildi. 1970'lerde bu titreşim akustik osilasyonla yani Güneş'in içindeki ses dalgalarıyla meydana geldiği astrofizikçilerce de açıklandı. Ses Dalgaları Bilindiği Gibi Titreşim Dalgalarıdır. Yukarı aşağı ileri geri hareketlerden oluşur. Şair ruhlu bilim adamlarına göre güneşten çıkan sesler kalp atışındaki sesler gibidir. Güneş bir kalp gibi atmaktadır. Ancak insan kalbi atarken bir kasılma ve gevşeme hareketi yaparak birkaç farklı ses çıkarır. Kalp uzmanları bu sesleri dinleyerek kalbimizin sağlıklı olup olmadığı konusunda fikir yürütürler. Kalp uzmanları nasıl bazı seslerden hareketle sağlığımız hakkında bir fikir sahip oluyorsa, heliosismoloji yani güneşin sismik titreşimlerini inceleyen bilim dalı uzmanları da güneşin içindeki sesleri dinleyerek onun yapısını ve sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Bu seslerin oluştuğu güçle güneş bir bakıma gong ve sıtmalı bir hasta gibi titreşiyor. Burada enteresan bir hadise karşımıza çıkıyor. Güneşte milyonlarca farklı ses tespit edildi şimdiye kadar. Her bir ses farklı frekanslarda titreşir ve güneş üzerinde farklı desenler gösterir. Güneşi büyük bir piyano'ya benzetecek olursak, piyanonun farklı tonlarda ses çıkaran 88 adet metal çubuğu vardır. Güneşteki nota sayısı ise 10 milyondur. Yani güneş 10 milyon tuşlu bir piyano gibi 5 dakikada bir veya daha değişik zaman aralıklarında çeşitli sesler çıkarır. Bu sesler bir harmoni içinde kalp atışları gibi güneşin akustik yapısını oluşturur. İşte uzmanlar bu 10 milyon farklı sesi yorumlamakla meşguller. Daha enteresan olansa insanın bu sesleri duymaması. Çünkü çıkan seslerin titreşim frekansı alt duyma sınırımız 20 Hz'den çok aşağıda 1 ila 4 mHz arasındadır. Bu da 200 ila 1000 saniyelik bir zaman aralığı oluyor. Yani güneş yaklaşık 3 ile 16 dakika arasında titreşir. Bizimse bu sesi duymamız imkansız değerli dinleyenler. Zaten işitme sınırımız uygun olsa bile, feza boşluğunda sesleri iletebilecek hava veya bir gaz tabakası olmadığından bu sesler dünyamıza ulaşamaz. Güneşten çıkacak sesi 20 bin ila 40 bin kez büyütecek olursak fısıltıdan daha az bir ses meydana gelir. Enteresan değil mi? Tepemizde her gün 10 milyon tuşlu bir piyanodan sesler çıkartılıyor, belki de bir konser veriliyor ama biz bunların hiçbirinin farkında değiliz. Güneş gibi samanyolunda bulunan 200 milyar yıldızı da buna eklersek muazzam bir ses ortaya çıkıyor. Bu 10 milyon tuştan çıkan ses bir güçlük oluşturduğu için bu sesin güneş yüzeyindeki yansımaları incelenerek güneşin içinde ne olup bittiği hakkında detaylı bilgiler elde ediliyor. Değerli dinleyenler, modern bilimin 1960'lı yıllarda keşfetmeye başladığı güneş titremesi, güneşin etrafındaki gezegenleri tutması yani yerçekim kanunu için elzemdir. Onun için güneş titremektedir. Bilim dünyası işin iç yüzünü araştırmaya daha yeni yeni başladı. Kim bilir İmam-ı Rabbani'den Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya, ondan da Bey'e ilim adamları bakımından zengin tarihimizi araştırdığımızda daha nice gerçekle yüz yüze geleceğiz. Ortaçağ Avrupası'nın dünyanın tepsi şeklinde olduğunu zannettiği dönemlerde İslam alimleri astronomiyle ilgili birçok eser verdiler. Maalesef Rönesans'a ışık tutan bu ilim adamlarımızdan ve onların kitaplarından çok az şey biliyoruz. Batıyı peşinden sürükleyen i̇bn Sina'lar, i̇bn Nefisler, Zerkali'ler, Ali Kuşçular, Nasurettin Tusi'ler, Harezmi'ler gibi araştırma aşığı ilim adamlarını beklemektedirler. İnsan uzaya serpilmiş, bu engin uzay deryasında yüzen ve kocaman kütleleri bu engin uzayda bir hiç olan şu sayısız yıldız ve gezegenleri seyredurunca o kadar küçülüyor ki. Bawla ya salli wasallim dâiman يا صل وسلم دائماً أبداً على خير الخلق كل محمد سيد rubbina minna ajam fa la yaslni wa sallim al Altyazı İzlediğiniz için الرضا عن ابي بكر و قاصدانا في ses akraefe akra akra akraefem akra tüm sesler onda güzel kulağınızdan gönlünüze giden yok Değerli dostlar, şimdi kendimize bir soru sorsak. Gelecek için hazır mıyız? Acaba cevabımız bu soruya ne olur? Genel olarak çoğumuz yarın ne yapacağımız konusunu bugünden düşünür ve bir plan yaparız. Sabah kaçta kalkacağız? İşe, okula gideceksek ya da birisiyle buluşacaksak evden kaçta çıkacağız? Neyle gideceğiz? Hava durumu nasıl olacak? Sonra ne giyineceğiz? ''Eldeki paramızı nasıl kullanacağız? Nereye? Ne zaman? Ne kadar para acamamız gerekiyor? Vesaire vesaire.'' Bütün bunlar yarını düşünmemiz ve planlamamızla ilgili sorular. Kimileri bu planlama çalışmasını aklından yapar, kimileri ise daha ciddi olarak kağıt, kalem ya da başka araçlar kullanarak yapmaya çalışır. Yarınla ilgili planlama kaygılarımız kimilerine göre birkaç günü, kimilerine göre de ayları için alabilir. Bu yaz tatilini şurada geçirelim deyip gerekli rezervasyonları önceden yapmaya çalışırız. Daha uzak bir geleceğe bakıyor ve gereken planlamayı üç yıl, beş yıl hatta on yıl sonrası içinde yapıyor muyuz? Çoğu kimse bu kadar uzağa düşünmez, gerek de görmez. Zaten bu gibi uzun vadeli planlamaya tülü emel de denilebilir. Zira planlamaya çalışılan bu sürede her şey değişebilir ama bu yarını düşünmekten, planlamaktan çok farklıdır. Çünkü uzak gelecekte bilinmeyenler fazladır. Fakat olay gelen değişimde bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İşte burada sormak gerekiyor. Ne değişiyor, nasıl değişiyor? Bu değişimde neler etken oluyor? Muhtemel geleceğe hazırlanmak için bu değişimi gözlemlemek, anlamak gerekmez mi? Buna göre muhtemel tedbirler düşünerek bunları yerine getirmek, sonra takdiri beklemek gerekmez mi? Son yıllarda dünya devletlerinde ve halklarında bir değişim rüzgarı esiyor. Bunun sonuçlarını ciddi olarak çeşitli biçimlerde görüyor, hissediyor ve yaşıyoruz. Dünya küçülüyor. Dünyanın öbür ucunda olan bir olay anında başka ülkelerde duyuluyor ve yansımaları diğer ülkelerin piyasalarında oynamalara neden olabiliyor. Hatta insanların görüş ve düşünceleri bu değişimlerden etkilenerek yön değiştiriyor veya infialler meydana getirebiliyor. Yani sınırlar kalkıyor, moda tabirle küreselleşiyoruz. Ülkeler birbirlerinden etkileniyor. Kişisel düzeyde ise yaşam tarzımız, iş yapış biçimimiz değişiyor. Zamanımızın büyük bir kısmını eskiden hiç üzerinde durmadığımız işleri yapmak için harcıyoruz. Daha başka konular dikkatimizi çekiyor. ister istemez ilgi alanımıza giriyor. Yeni şeyler öğrenmek zorunda kalıyoruz. Birey olarak da daha rekabetçi oluyoruz ve olmak zorunda kalıyoruz. Peki bizleri hem birey olarak hem de toplum olarak bu değişime zorlayan ne? Neden değişiyoruz? Neden değişmek zorunda kalıyoruz? Ve en önemlisi de ne yönde değişiyoruz? Bu değişimin temelinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler yatıyor. İletişim teknolojisindeki yeni olanaklarla bilgiyi, haberi ve onunla ilgili görüntü ve sesleri anında dünyanın her tarafına iletebiliyoruz. Yolda yürürken bile birisine telefon edip konuşabiliyoruz. Dünya bir iletişim ağıyla örülmüş durumda. Yaşları uygun olanlar anımsayacaktır. Çok eskiden yurt dışına bir mektubu denetimden geçmeden gönderemiyordunuz. Şimdi ise elektronik postayla yazdığınız bir mektup bir iki saniye sonra alıcısının eline geçiyor. Peki yalnız mektup mu? Değerli dostlar, eskiden iletişimde çekilen zorluklarla ilgili bir olay anlatılmıştı. Şimdi dilerseniz bu olayı anlatanın diliyle size aktaralım. Doğudaki illerden birinde yüksek tahsil yaparken babama telefon etmek istediğimde PTT'ye gider, oradaki memura görüşmek istediğim yer ve numarayı yazdırırdım. Memur da bizi karşıdaki parka gönderir, görüşmeniz hazır olduğunda ben sizi çağırırım derdi. Çoğu zaman o gün görüşemez, kaydımızı sildiremezdik. Ve ertesi günü sabahtan tekrar oraya gelip bekler ve ancak akşama doğru konuşabilirdik. O da çeşitli parazitler arasında derdini anlatabilirsen. Sonra da bekle ki istediğin kitap vesaire parası posta havalesiyle gelsin de haftalar sonra ihtiyacını gideresin. Oysa şimdi öyle mi? Benim oğlan İstanbul'da sabah uyandığında cep telefonundan arayıp baba şu kadar para lazım ben en yakın ATM'ye gidiyorum diyor. Biz de buradan ilgili banka hesabına parayı yatırıyoruz. En fazla 10-15 dakika sonra parasını ATM'den çekip ihtiyacını karşılıyor. Nerede şimdiki imkanlar? Bizim zamanımızda mümkün müydü böyle bir şey? Çok fazla bir zaman geçmedi üzerinden. Ortam ne çabuk değişiyor böyle. Gerçekten de her şey o kadar hızlı ve büyük oranda değişiyor ki, bir bilgiye, bir yayınlanmış rapora, bir kitaba, bir belgeye anında erişip ondan yararlanabiliyorsunuz. İş yerine gitmeden evden işinizi yapabiliyorsunuz. Bütün bu gelişmeler sonucu basit bir telefon görüşmesi için bile zamana ve mekana bağımlı olmaktan kurtuluyorsunuz. Kütüphaneye gitmeden istediğiniz kitabı okuyabiliyorsunuz. Hatta başka bir ülkede satılan bir malı görüp beğenip satın alabiliyorsunuz. Bunlar doğal olarak yaşamamızı büyük ölçüde etkileyen gelişmeler. Bir süre sonra Türkiye'de de evimizden çıkmadan herhangi bir devlet dairesindeki işimizi yapabileceğiz. Çünkü bugünkü teknoloji buna imkan sağlıyor.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 düşmeden sen ya Şolgün ki mizan kurula, hak huzurunda durula. Hizmetçina Resul'e yarak halim benim. Hizmetçina Resul'e yarak muhal halim benim nin gözü yaşı, doldurur da öyle taşı. Hamidin'in gözü yaşı, doldurur da öyle taşı. Bilmem neden garip başı, yarabbim ona halim benim. Ya Rabbi, halim benim bilmem neden garip başı Ya Rabbi, halim benim Ya Rabbi, o... sesler onda güzel değerğerli dinleyenler İslam bilginleri ve icatları programında teknoloji ve yaşamdaki hızlı değişimi anlatıyoruz. Tabii şimdiye kadar anlattığımız bütün bu değişimler bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu oluyor. Bilgi teknolojisi şu son 50 yılda inanılmaz bir hızla gelişti. Büyük bir salonu dolduran ve 30 ton suyla ancak soğutulabilen ilk bilgisayardan çok daha güçlüsünü bugün elimizde taşıyabiliyor, dizimizin üzerine yerleştirerek herhangi bir yere bağımlı olmadan işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bu teknoloji yalnız kendi içinde gelişmekle kalmıyor, bütün diğer sektörleri ve teknolojileri de etkiliyor. Bunun sonucu insanoğlu uzaya gidebiliyor, tıpta, üretimde, ulaşımda, bankacılıkta, çeşitli hizmet alanlarında inanılmaz gelişmeler yaşanıyor, yenilikler ortaya çıkıyor. Bütün bunlar insanlara daha iyi bir yaşam sunmak için oluyor. Buraya kadar güzel. Öyleyse sorun ne? Sorun değerli dinleyenler, bu bilgi toplumu olma yarışında diğer ülkelerden önde gidebilmek. Bunun için öncelikle bu değişimi iyi anlamalıyız. Birey olarak, aile olarak, kurum olarak, devlet olarak kendimizi geleceğe hazırlamalıyız. Diğerlerinden bir adım önde olmalıyız. Bu ülkeler arasında açıkça belli olmayan ama gerçekte var olan bir yarış. İpi önde gözleyenler güçlü, bağımsız ve özgür bir devlet olarak yaşamlarını sürdüreceklerdir. Bu yarışta herkese düşen sorumluluklar var. Öncelikle geleceğin toplumunda yaşamını sürdürecek ve mücadele edebilecek bilgili, dürüst, ahlaklı, çalışkan bireyi yetiştirmeliyiz. Bunun için eğitimde biçimsel reformların yanı sıra eğitim yöntemleri ve çocuklarımıza öğreteceğimiz konularda da reformlar yapmalıyız. Bu konuda kaybedeceğimiz 10-15 yıl, Türkiye'yi matbaayı 300 yıl geç kullanmaya başlamamızdan daha fazla olumsuz etkileyecektir. Değerli dinleyenler, hepimizin global değişimi doğru anlamak ve buna göre geleceğe hazırlanmak için özel çaba harcamamız gerekiyor. Yakın geleceğimizi düşündüğümüz kadar uzak geleceğimizi de düşünmemiz ve kendimizi, ailemizi, işimizi, kurumumuzu, ülkemizi doğru, hakşinaz, ahlaklı, insanlığa faydalı, bilgili ve her şeyde önde lider olabilecek geleceğe hazırlamalıyız. Kısacası değişime doğru yönde ayak uydurmalıyız. Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyili ve güneşin de kendine göre hareketli olduğunu ilk ifade eden büyük Müslüman astronomi ve matematik alemi, Fergani İsmi Ahmet bin Muhammed bin Kesir el Fergani olup, künyesi Ebul Abbas'tır. Batı bilim dünyasında Al-Farganus adıyla tanınır. Çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesinde bulunan ünlü bir Türk ailesine mensuptur. Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler, yani biyografik eserlerde doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte 9. asır başlarında dünyaya geldiği, kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed, dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır. Her ne kadar Profesör Doktor Bartoldun İslam Medeniyeti Tarihi adlı eserinde 861 tarihi gösteriliyorsa da ölüm tarihini bilemiyoruz. Ahmet Fergani ilk öğrenimini zamanın kültür merkezi olan ve ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı. Büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki ilk bilgilerini de babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla da o devirde İslam aleminin devlet ve ilim merkezi olan Bağdat'a gitti. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Fergani, kısa sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirip, bilimin gelişmesine olan katkılarıyla, bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinden Memun, El-Mu'tasım, El-Vasık ve el döneminin en ünlü bilginleri arasına girdi. Abbasi halifeleri devrinde önemli ilim araştırmaları yaptı ve birçok eser yazdı. Halife mütevekkil, konusunda söz sahibi olan Ferganeyi 861 senesinde Nil Irmağı kıyısında yapılan ölçüm işlerini yürütmesi için Mısır'a gönderdi. Fergane’nin bundan sonraki hayat konusu maalesef kayıtlarda net olarak yer almıyor. Değerli dinleyenler, Mucidimiz Fergani, astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik gibi sahalarda araştırmalar yaptı. Bunlar arasında astronomiye daha çok ağırlık verdi. İlmi çalışmalarında deneye dayanan inceleme ve araştırmalar yaptı. Gök cisimlerinin hareketleriyle uğraştı. Kur'an-ı Kerim'in ve aklın prensiplerine uymayan Batlamyus'cu astronomiyi ilk defa tenkit edenler arasında yer alarak bu konuda yankı uyandıran yorumlar yazdı. Gök cisimlerinin Batlamyus ve takipçilerinin iddia ettiği gibi akıl dışı bazı ruhi cisimler olduğunu kabul etmedi. Onların akli, katı, homosentetik ve eksantrik daireler şeklinde hareketlere sahip olduklarını ispatladı. Âlemin ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleriyle birbirlerine uzaklıklarını inceledi. Yaptığı hesaplamalar, Kopernik'e kadar batı astronomisinde değişmez ölçüler olarak kabul edilerek, asırlarca kullanıldı. Fergani, güneşin yarı çapının 3.250 Arap mili olduğunu söyledi. Bu, 6.410.000 metre ve 3.990 İngiliz miline eşittir. gelim bilmektir gelim kendini bilmektir gelim kendini bilmektir sen kendini bilmezsin bu nice sen kendini bilmezsin bu nice okuma kişi hakkı bilmek için gün oğlunun bilmezsin ağır kul olurum ekit gün bilmezsin ağır kul Ne 28 hoca okursun uçtan uçacan. 28 hoca okursun uçtan uçacan. Sen elif dersin hoca. Manası, Manası ne demek ki? Sen dersin hoca. Manası ne demek? bir bir Kulağınız ve gönlünüz değerli dostlar İslam bilginleri ve icatları programında Fergani'yi anlatmaya devam ediyoruz. Mucidimiz Fergani'nin kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketleri biliniyordu. Ama güneşle ilgili bir bilgi yoktu. Fergani'nin yaptığı uzun araştırmalar sonucu, güneşin de bir yörüngesi bulunduğu ve kendi etrafında siklonik yani batıdan doğuya doğru bir şekilde döndüğünü ilk defa tespit ederek ortaya koydu. Batılı bilginlerce ancak çağımızda ortaya atılabilen bu teoriyi aslında Kur'an-ı Kerim 14 asır önce Yasin Suresi 38. ayeti kerimesinde şu şekilde bildiriyordu. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihver etrafında muntazam olarak cereyan etmektedir, dönerek gitmektedir. Bu galip hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Fergani'nin teorisini ortaya atmasında bu ayetten ilham almış olması muhtemel. Ayrıca Fergani, 41 yıl boyunca devam eden astronomi araştırmaları sonucunda enlemler arasındaki mesafeyi de saptadı. Fergani'nin en dikkat çeken çalışmalarından biri ise, güneş tutulmasını önceden belirlemek için keşfettiği yöntemle, 842 yılında bir güneş tutulması olacağını önceden tespit etti ve o gün bu konuda rasatlarda bulunup incelemeler yaptı. Dünyanın yuvarlak olduğu konusunda da yeni deliller gösterdi. Bilginimiz Ahmet Fergani, zamanında İslam aleminde hasif, yani matematikçi olarak da tanınmıştı. Bilindiği gibi astronomi çalışmaları matematiğe dayanır. Eserlerinde bu alanda da söz sahibi olduğu görülüyor. Fergani'nin derin bir bilgiye sahip olduğu diğer bir sahada coğrafyadır. Matematiksel coğrafya alanında çalışmalar yaptı. Bu saha o devirde astronominin bir kolu sayılıyordu. Fizik ve mekanik konusunda da çalışmaları vardı. Çizimini kendisinin yaptığı ve yapımına nezaret ettiğinin nehri sularının hızını ve seviyesini ölçen Mikyasul Cedid adlı bir alet yaptı. Ahmet Fergani, Halife el-Memun'dan başlayarak el-Mutebeki zamanına kadar El Cezire'de yaptığı araştırmalar, yazdığı eserler ve bulduğu ölçüm aletleriyle zamanın önde gelen alimleri arasında yer aldı. Onun astronomi, matematik, coğrafya ve mekanik sahasındaki çalışmaları bu ilimlerin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı oldu. Onların temellerini güçlendirdi ve yeni gelişmelere yol açtı. Daha sonraki devirlerde aynı konuyla ilgilenen alimler Fergani'nin eserlerinden istifade ettiler. Fergani'nin tesirleri o devirdeki bütün Türkistanlı alimlerde görüldü. Fergani'nin tesiri Avrupalı bilginler üzerinde de görülür. Latinceye tercüme edilen eserleri asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Hazırladığı ziiçler, Fransız matematikçi Alain ve LaBlaise'in en çok faydalandığı eserler arasında yer aldı. Değerli dinleyenler, Fergani'nin astronomi ile ilgili eserlerinden ancak 6'sı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu eserlerin en önemlisi, Cevamihu ilmin nucum vel hareket-i semaviyedir. Gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili bir astronomi kitabı olan bu eserin yazma nüshası Oxford, Paris, Kahire ve Amerika'da Princeton Üniversitesi kütüphanesinde bulunuyor. Arapça yazılan bu eser Johannes Hispalisiz'le Cremonalı Gerard tarafından Latince'ye tercüme edildi ve 1493'te Ferrara'da, 1534'te Nürnberg'de, 1546'da Paris'te ayrı ayrı baskıları yapıldı. Jakob Anatoli'nin yaptığı İbranice tercüme ise 1590 yılında Frankfurt'ta ve ile birlikte 1669 senesinde Amsterdam'da basıldı. Fergani'nin diğer eserleri ise şunlardır. Bir Usul-i İlmin Necm. Yıldızlarla ilgili bir eserdir. 2 El Medhal ila ilmi'l-hey'el ile'l-eflak. 3 Kitabü'l-fusuli's-selusin. 4 El Kamil fi'l-usturlab. 5 Fisan atil usturlab. Değerli dinleyenler, dilerseniz biraz daha astronominin daha erken tarihlerdeki durumuna şöyle bir göz atalım. Tabii ki insanların yaratılışlarında var olan araştırıcılık özelliği, ilk insan Adem Aleyhisselam’dan bu yana insanları yıldızları güneşi ve ayı sürekli takip almaya sürüklemişti. Diğer yıldızlardan daha parlak 5 yıldız olan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn dikkatlerini çekmiş ve onları merak etmişlerdi. Gök cisimlerinin düzgün hareketleri, denizlerdeki metcezir, iklim ve meteoroloji olayları, ay ve güneş tutulmaları, ayın evreleri, göktaşlarının ve kuyruklu yıldızların görülmesi gibi olaylar ve bunların tarımsal faaliyetleri etkilediklerini düşünmeleri, gökyüzünde olan olayların veya gök cisimlerinin konumlarının insanların kaderlerini etkilediğine ve onların doğaüstü varlıklar olduğuna inanmalarına sebep olmuştu. Zamanla inanç bozulmaları sonucunda yıldızların grup olarak oluşturdukları şekillerin güneşin tanrıları olduğuna inanmışlar ve astronomi antik çağlardan günümüze kadar ilgi odağı olmuştur. näns nänsi kaplar telaş feryade der kaplar telaş feryade der allah hay, allah hay, allah hay, allah ol dem Her elde din şad olur, Feriha der vakit sah. Reyat eder vakti seher. Oh, oh. hadi gönül si aşk dur yatma gel vakti seher bak gör ki alem sert eser feryad eder vakti seher bak gör ki alem sert eser feryad eder vakti seher Akraefem, tüm sesler onda güzel. Değerli dostlar, dünya üzerindeki hiçbir millet tek başına ilim sürecini başlatma ve devam ettirme iddiasında bulunamaz. İlimlerin gelişmesi tarihi bir süreç içinde Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve eski Yunan medeniyetleri arasında tıpkı miras şeklinde birinden diğerine intikal ederek bugünlere gelip ulaşan büyük bir hadise olup herhangi bir milletin müstakil olarak sahip çıkamayacağı kadar çok kaynaklıdır. Dolayısıyla gök cisimleri ve gök olayları ile ilgili en eski gözlem ve çalışmaları da Mezopotamya, Çin, Mısır, Hint ve eski Yunan dönemleri olarak ele almamız doğru bir yaklaşım olacaktır. Mezopotamya uygarlıklarının başlangıcı, M.Ö. 3000 yıllarından öncesine kadar gider. Bu uygarlıklara dönemsel olarak bakacak olursak, aynı yerde sırasıyla Sümerliler, ardından Babil'ler ve onlardan sonra da Akatlılar bölgede egemen oldular. Bunların astronomi konusundaki çalışmalarına gelince de, en eski gözlem kayıtları Babil'lilerle başlar ve Venüs gezegenine aittir. Gökyüzü kültürü önem kazandıkça Babil'liler, Sümerliler zamanından bu yana birer tapınak olarak var olan zikuratların tepesinden tertemiz gökyüzünü incelemeye başladılar. Zigguratlar geniş düz piramitler biçimindeki yapılardır. Bazı arkeologlar, zirveye tırmanan basamakları veya rampaları olan bu yapıların bir tapınak olmayıp, yıldızları gözlemeye mahsus birer gözlem evi olduğunu, rahip veya müneşimlerce kullanıldığını ileri sürer. Sümerlilere göre, gökleri işaret eden ve bugün ziggurat diye isimlendirilen bu yapılar, gökyüzüne çıkan bir yoldu. Sümer ve Babil'lilerde mabet olarak da kullanılan bu yapıların aynı zamanda birer rastlathane olarak kullanılması, din adamlarının da o günkü manasıyla birer astronomi alimi olması, hatta tıp mesleğinin din adamlarının kontrolünde bulunması, dinin Mezopotamyalıların dünya görüşleri ve pozitif bilgileri üzerinde ne kadar tesirli olduğunu gösterir. Çin astronomisi ise eski çağlarda Çinlilerin geceleyin gökyüzünün görünüşünü incelemeleri ve gördükleri değişiklikleri taşlara ve parşomen üzerine işlemeleri şeklinde ortaya çıkmıştı. Bunlar ilk yıldız haritalarıydı. Takvim hesaplamalarında diğer uygarlıkların ay ve güneşi esas almalarına karşın Çin uygarlığında yıldızlar esas alınmıştı. Çin astronomisi bir yıldız astronomisidir. Ayrıca Çinlilere ait astronomi metinlerinde, gözle görülebilen yıldızların yanında kuyruklu yıldızlar ve kutup yıldızı, meteor ve meteoritlerle nova ve süpernovalar hakkında da kayıtlara rastlanır. Mısır astronomisinde ise Nil nehri ve hareketleri ön plana çıkmıştı. Çünkü Nil Nehri, Mısır'da yaşam kaynağıydı ve her yıl aynı dönemde taşıyordu. Tarımsal faaliyetler için en elverişli zamanların bilinmesi, onlar için takvim çalışmalarının önemini de arttırmıştı. Onlar için takvim, bir yerde gök cisimlerinin hareketlerinin bilinmesi ve anlaşılması demekti. Bu da çağlar boyunca Mısırlılar için yaşamsal önem taşıdı. İlk bilinen takvimde bir tarım ülkesi olan Mısır'da, tarım yönünden önemli bilgiler içerir bir şekilde Mısırlılar tarafından düzenlenmişti. Değerli dinleyenler, Lidyalılarla Persliler bugünkü Manisa civarında beş yıl süren uzun bir savaşta galip gelmek için her imkanlarıyla çarpışmaktaydılar. O günlerin önde gelen alimlerinden Miletoslu matematikçi ve filosof Thales, M.Ö. 28 Mayıs 585'te güneş tutulması olacağını hesap ve tahmin etmişti. Savaş sürerken güneş tutulması gerçekleşti. Lidya Kralı Alyattes, güneş tutulması olacağını önceden öğrendiğinden, bu tutulma ve havanın kararması olayı karşısında durumu bilmeyen ve hayli şaşıran Persliler, savaşı bitirerek barış yapmak istediler. Bu durum astronomiyle o tarihlerde de yakından ilgilenildiğini ortaya koyuyor. Değerli dostlar, megalitos kelimesi Yunancadan gelir. Mega büyük, litossa taş demektir. Dünya üzerinde bilinen megalit çeşitleri ve yapılış sebepleri şunlardır: 1. Nügreç İrlanda, Dublin'de yapılmıştır. M.Ö. 3200 yıllarında yapılan bir anıt mezardır. Üst üste konulan taşlardan oluşan altıgen biçimli bir bacadan oluşur. Bacanın sonunda açılıp kapanabilen bir kapak taşı vardır. Kış dönüm noktası, yani 23 Eylül, güneş ışığı New Grey için mezar odasına düşer. Sonra dar koridorlardan dev taşlara yansıyarak ilerleyip, en son arka duvara ulaşarak mükemmel bir ışık oyunu oluşturur. Önemli olan ışığın çatı üzerindeki dar delikten girmesidir. Bütün blok taşlarda ışığın deyip yansıyabileceği açıda yerleştirilmiştir. 2 Stonehenge. İngiltere Wiltshire'da bulunan ve milattan önce 2800 yıllarında yapıldığı tahmin edilen, çember halinde yerleştirilen büyük taş bloklardan oluşan bir megalittir. Her biri ortalama 25 ton ağırlığında yaklaşık 30 taştan oluşur. Yaz dönüm noktasında, yani 21 Mart'ta, Güneş'in doğduğu yönü belirtmek için yapılmıştır. Dev bir takvim olarak, dinsel törenler için kullanıldığı tahmin ediliyor. 3. Piramitler Mısır'da yapılmıştır. M.Ö. 2500 yıllarında yapılan bir megalit olan piramitlerinde astronomiyle ilgisi var. Piramitler dev güneş saatleri olarak kullanılmıştı. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösteriyor. Piramitleri çevreleyen taş levhaların uzunluğu, bir günün gölge uzunluğuna eşit. Piramidin dikdörtgen biçimindeki tabanının normal kenar uzunluğu, 365-342 Mısır endezesine denk gelir. Bu sayı günümüzde kullanılan güneş yılına çok yakın. Evet değerli dinleyenler, Astronominin bugünkü konumuna gelene kadar muhtelif zamanlarda ne gibi çalışma ve değişik uygulamalardan geçmiş olduğunu kısa ve öz olarak anlatmaya çalıştık sizlere. Bir sonraki İslam Bilginleri ve İcatları programında buluşmak üzere, hoşçakalın. İslam Bilginleri ve İcatları